قال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام Kalbiyle tasdik edip Allah'ın rızasını maksut, camaline matlu olanı mühim bir ayın arifisinden oynuyoruz. Görüyorsunuz ya, koca bir sene geçti. Recep Şaban derken Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği, Kur'an'ın nüzrul ettiği ay ki, gireceğimiz ay yani Ramazan, geldi hemen hemen kapılarımıza dayandı.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 Şaban ve Şehre Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da bizlere verilmiş olan, Ümmet-i Muhammed'e verilmiş olan bir aydı. Ramazan'a Cenab-ı Hakk'a inanarak ve onun vereceği tuttuğumuz oruca, vereceği sevaba itimat ederek ve itikal tam ile oruç olursak, şu müjdeyi Peygamberimiz veriyor. Bayram sabahı Ramazan'a hürmet edenler, analarından doğduğu gibi tertemiz olacaklardır. Yalnız kul hakkı müstesnadır. Aldınsa vereceksin, zulmettinse o kimsenin rızasını alacaksın. O veren ki hayvan olsun, veren ki kafir olsun, veren ki mümin olsun. Mutlaka hakla ahirete gitme. Şehit dahi olsan, Allah yolunda şehit dahi olsan, üzerinde kul hakkı varsa yakayı azaptan kurtaramazsın. Şehit olduğun halde. Mutlaka kul hakkına çok riayetmek lazımdır. Adalet, Allah bunu emrediyor vicdene. Hak çok çok etmek her müminin boyunun borcudur. Çok çok çok, çok etmek lazım. Velev ki bir habda olsun. Velev ki bir zerre olsun. Manevi maddi haklar vardır. Herkese böyledir. Bir kimsenin aleyhinde konuşman onun hakkını gasp etmiş olursun. Malını alır vermezsen yine hakkını gasp etmiş olursun. Biri maddi hak, biri manevi haktır. Mutlaka kendini görüp kendinden rıza alman şarttır. Ondan sonra Cenab-ı eder, Allah'a tövbe istiğfar eder, Cenab-ı Hakk'ın mağfuretini bekler. Hakla yana kaza olmayınca yapılan dualar müseccab olmaz. Yani Allah'ın secde çürürse, dizlerin, devenin dizleri gibi nasıl tutsa ibadette mutlaka hak sahibi hakkını alacaktır. Bunu hiç hatırından çıkartma. Meğer ki Cenab-ı Hakk'a çok yaklaş, çok ibadetle taat, hak sahiplerinde bulama, göreme, bulama... Ama cenab kıyamet gününde o hak sahibinin senden razı olduğu için taraf ilaheden İlahi'den vereceği mükafat ile onun rızasını alır, senden razı eder. Yoksa da illa hak sahiplerine mutlaka vermek lazım. Verev ki bir, bir yani bir hadde olsun dediğim gibi. Hani bir şöyle misalle söyleyeyim ben sana ki kafamıza girsin söyleyeceğim söz. Çünkü ciddi mevzular insanın kafasından çıkar. Hikaye olursa o vakit kafaya yerleşir. Hazreti İsa Aleyhisselam islen gidiyorumuş bak Emre ferman buyurdu kendisine ya İsa o kabre kombi izillah de dua et şu kabrin ehlisine kaldıracağım kendisine konuş dedi kulağını benden yanalar sonra çok ağlarsın gözünün yaşını silince kimse bulunmaz burada gözünün yaşını sil derdine devayı burada ara Hazreti İsa dua buyurdu kabir şak oldu ilk baharda ölü ardı dirilten Allah o gitti mey diriltti kaldırdı. Hazreti İsa sordu ona. Allah'tan emriyle mi iş yapardın dünyada dedi? Yevmüncedit rızkın cenit geçinir idim. Ahiretteki durumun ne azaptayım dedi. Me sebebi binaen azaba diliftar oldum dedi. Dedi ki ben odun taşırdım, hamma aldım. Taşıdığım odundan bir kürdan kopardım. Mal sahibine haber vereden onu yaptım kullandım da attım. Ondan dolayı Allah beni azaba müstak kıldı dedi. Şimdiki hani Allah in de zerre zerre aranır. Hayır beşer. Zerre kadar hayırında kurtulabilirsin. Onu anlatayım sana. Zerre kadar bir hayır. Onun için zerre kadar hayra koşacaksın, zerre kadar kötülükten kaçınacaksın. Allah'ın hangi şeyde rızası, hangi şeyde gadabı olduğunu bilmiyoruz. Hangi ibadette, taatta Allah'ın rızası var, hangi amelde Allah'ın gadabı vardır bilmiyoruz. Onun için daima zerre kadar ila koşacaksın, yapacaksın, zerre kadar kötülükten kaçınacaksın. Efendim bu günah küçükmüş, ne olmuş demeyeceksin. O küçük günah adamın başına büyük belalar açar. Yangın kovuzundan çıkar. Gemide ufak bir delik olursa gemi garb olur suya. Allah'a isyan isyandır. Günahı büyük, günah küçük, günahı büyüklüğü ayırmayız. İsyan isyandır. Yanıl ceza bakımından küçük günahta az yanar. Bir adam büyük günahta çok yanar. Günah miktarı yani. Şimdi hayır içinde yani ne kadar bir hayır meselesine sana atayım. Niyetine bağlı çünkü onu söyleyelim sonra geçelim dersimize. Adamcağız geldiği bir yere namaz kılacak, hayvanını bağlayacak yer yok. Bir kazıkacak diye yere hayvanını oraya bağladı, namazını kıldı. Sonra bin de Ben dedi ki bu kazıyı burada bırakayım. Ben ben sonra gelen müminler var, hayvanlı mümin gelirse binlikli hayvanını buraya bağladı. Bir hayır olsun dedi. binde de ve çıktı gitti. Sonra bir adam geldi, baktı oraya yerde bir kazık çakıldı. O adam yaya Hay Allah yaarafı ne? Ne türlü insanlar var? İnsan bu kazığı bu kazıyı buraya çakar mı? Ya bir ama gelse, ya bir ona takılsa, düşse başı kırılsa dedi. Kazı olanı söktü, çıkardı, attı o. Her ikisini de Allah cennete koydu. İkisinin hayır aydı. Allah Baha Allah'a değildir, Baha Allah'adır. Şimdi müminler, yarın akşam inşallah Allah'ın rahmetinin cüc-i kuruşa geldiği, ümmeti Muhammed'i afettiği, sekiz cennetin kapısını fethi küşad ettiği Ramazan-ı Şerif'in gidiyor yarın İngilizce. Yarın oruç tutmak cahil, onlara biraz söyleyelim böyle şeyleri de bazı gibi soyu Çünkü oruç caiz mi değil mi? Oruç tutulur caizdir. Fakat niyetini iyi bilmelisin. Yaptığın niyeti yani. Bugün Ramazansa Ramazan, Ramazan değilse Nafil'e oruç tutarsan şekli şüpheli olur ibadet. Mekuhtur. Kerahat tahrimiye mekul olur. Nafil e oruç tutarsan Cenab-ı kabul eder. Bir gün Ramazan'ın şirimi karşılamışsın yani. Acaba anlatabildim mi? Yarın için söylüyorum yani. Yarın akşamda teravih var. İslam'da geceden alır. Kameridir bizim aylarımız geceden. Yarın akşam teravih var. Ve hemen kolları sıvamalı. Beş akıta mağaza. Hiç olmasa. Hem de Ramazan'a mahsus yapmayalım bu iş Müslümanlar. Burada her gün Cuma günü koşup geliyorsunuz. Zahibi için dinliyorsunuz, işliyorsunuz Kasam ederim ki bütün topladıklarımız, sınıfımız, kasamız, kesemiz, her şeyimiz burada kalacaktır. Bize ahirette hiçbir faydası olmaz. Ancak Allah yoluna sahte o akıt, o bizim önümüze bir nur olur. Bize yolumuzu göster. Yarın akşam teravih var. Ve Ramazan-ı Şerif'te... Cemaatle namazınızı kılmaya ve oruçlarını tutmaya gayret ediniz. Oruç ateşe kalkandır cehenneme. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Ve diyor ki Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah her sevabın ecrini ilan etmiş, ne olduğunu haber vermiş. Orucun, orucun mükafatın ne olduğunu gizlemiştir. Ene üzibi, oruçların mükafatı bana aittir diyor Hazreti Allah. Neymiş bilmiyoruz. Diyorlar ki büyük veliler muhakkak surette cenab bak oruç tutan müminlere cemali ve kemali ilahisi onları faltık edecektir diyor. Büyük alimlerimiz, büyük efendim, velilerimiz. Yine iftar gecesi, yani pazar günü akşamı iftar vizesi, iftara soprasına oturduğum vakitte o akşam biliyorsun ki oruç insanı sarsar ilk Pek tatlı olur. cenab bak bu sene pazara getirdi. Ramızanın baş tarafını istirahat günümüz yani istirahat gününü efendim uyusak olur mu? Tek uykuyla geçirme. Ama şunu sana haber vereyim. Oruçluğunun uykusu dahi tesbihdir. Hani oruçlu dayanaması biraz yazsa uyusa böyle uykusunu dahi Allah tesbih sebabı yazar. Allah'a zikretmiş gibi cenab bak. O kadar büyük bir ecl sebabı var. Mükemmel bir ibadet Allah'ın sevgilisi Çünkü hiç içinde riyası yok. Her şeye riyaya girebilir. Oruca riya girmez. Bilmesin ki adam oruçluğunu değil mi? Gösterişi olmayan bir ibadet. İftar vakti oldu o vakit ilk açınlarımıza nazarını şerifim Cenab-ı Hak iyi dinle kulaklara beni yanader Cenab-ı Hak merhamet ile nazar eder oruçtan müminlere. Hepsinin yüzleri sararmış hakkımızda için yememişler. Allah'a mutiyy olmuşlar ve Allah'a tesbih etmişler dilleriyle gözleriyle kulaklarıyla kalpleriyle her şeyiyle oruç tutmuşlar. Şimdi bazı adamlar orucu üç şeyle tutar. Birisi yemez içmez, benim bir de cinsi münasebette bulunmaz üç şeyle. Başı var yedi şeyde oruçta. Nedir o? Gözüyle harama bakmaz. Kulağıyla haram dinlemez, gıybet dinlemez. Ağzıyla haram yemez, yalan söylemez. Kimseyi itip sürmez, küfretmez, sövmez. Bazı adamlar oruçluyken bakıyorsun, seb ediyor. Onun açlığı yanına çıkar kalır. Sevap alamaz yani ecir alamaz. Yani bütün azay cevarihe oruç tutmalıdır. Allah'a inandaki mahpulur oruç budur. İsa'nını zikullah ile süsleyeceksin. Gözüne ibret boyası vuracaksın. İbret bakacak kainata. Sa tedru ya'l efsar. İbretsiz göz zaten sahibinin düşmanıdır. Bir göz ibret olmadı mı? O göz sahibinin düşmanıdır. Gene öğüt almayan kulak da o kimsenin düşmanıdır. İftar sofrasına oturan müminleri yüzleri sararmış, hepsi bunların bir emri ilahi bekliyorlar. Cenab-ı Hak meleklerine dermiş ki hani ben insan oğlunu yaralacağım vakitte Adem'i bana demiştiniz ki sana asy olur ya Rabbi kan döker, fesadeler diyordun bak diyordunuz. Bak görüyor musunuz nasıl dinliyorlar benim ömrümü onlara hem de şehvet verdin, istek verdin gibi değil. Böyle oldu halde şehretlerini, arzularını, isteklerini, ne yaptılar nefislerinin şenesine yem vurdular. Şimdi benim ömrüm bekliyorlar gördün mü? Şahit oldunuz ki cümlesini affettim ve narından azad ettim dermiş. Ve rahmet nazarıyla Allah bakarmış. Oruçlu mümine rahmet nazarıyla. Allah'ın bir kere rahmet nazarına bakması Cenab-ı daima rah ve rahmandır ya. O oruçluya ayrı bir tecelliyat var. Rahmet nazarı nazarıyor. allah Teala bir kimsenin rahmet nazarına bakarsa diyor da o kimseyi azaba koymaz. Azap diye bir şey görmez. Onun için bunun kadri kıymetini bilmemiz lazım. Okudun Kur'an-ı Kerim'de de şu işte, ayet kerimede yani deryadan bir kadre Şems'ten bir zerre olarak ey müminler. Mümin kim? Allah ve Resulüne inananlar. Zümr-i Enbiya'yı tasvih edenler. Allah'ın kitaplarının meleklerine iman edenler. Kıyamet gününe iman edenler. Hayrın ve şerrin Allah'ın takdir olduğuna iman getirenler. Öldükten sonra dirilmeye inananlar. Ve huzuru u izzette bu dünya hayatının hesabını Allah'a vermeyi kabul edenler. İnananlar, yakinen bilenler. Bir adam huzur izzet Allah'a hesapları bir kabul ederse adam dünyada bilem Allah'a karşı isyan edebilir mi? Çünkü burada insan bir günah yapar, şeytan ona vesvese verir, günah yapar. Kullar onu günahına bakıp, "Bunlar ya olmazlar." ama Allah Allah huzuruna mutlaka herkes çıkarılacaktır. Hiçbir fert göstersin adilir. Ancak Cenab-ı bakın, bir takım has kulları var ki onlar efendim onlar hesap, kitap, mahşerin şiddetini görmeyecekler ve hatta melekler onlara soracaklar acaba bunlar kimlermiş? diyecekler. Hesap gördünüz mü? Kitap gördünüz mü? Hayır görmedik. Siz bize ne hesap soruyorsunuz? Biz Allah'a gizli ibadet ettik. Allah bizi gizli olarak cennetine al diyecekler. Müşke, oruç ibadeti işte gizli ibadet. O da halis yani ihlasen oruçlanlar. Yedi aza oruçlanlar. Bir de bir oruç var ki bunda tekinde kalbine Allah sevgisinde başka sokmuyor. Ancak Allah sevgisi. Daima Allah ile meşgul. Efendim işte Rımazan'da dükkanı olmaz öyle şey. Daima hacı olacaksın, ticareti terk etmeyeceksin. Ticaret edenler, yani kispedenler Allah'ın dostudur. doğru doğrultacaksın, yalan söylemeyeceksin. İman satacaksın. Bizde ruhbaniyet yoktur İslam'da. Efendim inşallah hacı, hacıdan sonra gelin, hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey yapmaman günahtır. Fizmedeceksin de yeter. Hiçbir şey yapmadan tüfeyle yaşama günahdır. Çalışacaksın. Ölünceye kadar ibadet ve ta. Ramazan'da dükkanı kapasam ve ibadet alsam olmaz öyle şey. Dükkanını alacaksın, terazini de doğrultturacaksın, ibadullahı hizmet edeceksin, Oruçunu tutacaksın. Elin kârda olacak, kalbin yardı Allah'ta olacak. Allah'ı bir gönül, dürüst bir el, dürüst bir göz, dürüst bir dil, dürüst bir kulak, dürüst bir kalp. Özün sözünde o olacak. Mümin bu, Muhammed'i mu, sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, i̇lk akşamı Cenab-ı rahmet nazarı nazar eder. Allah bir kuluna rahmet nazarı nazar ederse eğer onun bir hasıtan bir rahmeti vardır. Cenab-ı Hakk'ın hasatan. Daima rahmet umumidir. Rahmaniyet sıfatı. Bir has olan sıfatı vardır ki nazar mi bir kuluna o kulunu bir daha ebediyen nara koymaz. İşte gizli cennete gidenler onlardır. Rabisi Hazreti Ömer'dir. Radiyallahu anh. Şimdi geldim. Mümin kim? Mümin sensin. Başka mümin kim? Allah mümin. Allah'ın bir esması da mümindir. Ve Allahülazilainallahu alim ve azizül Allah'ın bir esması mümindir. Allah kendi ismini sana vermiş mümin diye kıymetini bil bir defa. Allah bu dünyada bize yâiüllazina aminü hitabını yaptığı gibi yarın yürüme tümle sarayda yani kapatas içerisinde beyin kaynadığı vakıtta Cümle enbiya o günün şiddetiyle diz bağları söküldü vakitte o vakitte Ya Rabbi bizlere bu hitap ile hitabet ki bizi şad Ya Rabbi. Kütübe aleyküm usiyam. Size oruç farz oldu. Deryadan bir katı olarak söylüyorum. Yani bu ayet üzerine cil kitap yazılır. İlmi olan kişi için. Cil çift kitap. Tema kütübüyle alellece'nin kablikum. Size neler geçen ümmetlere farz ettiğin gibi Allah bütün enbiyanın ümmetine orucu farz etti. Onlara ağırdı oruç yalnız, çok ağır idi. Bize tahrik etti Cenab-ı Onlar akşam ezanında oruçlarını açarlar, yatsız vakti de şey, niyet ederlerdi. bidayet İslam'da da böyleydi bizim şimdi Sonra Hz. Ömer ibn Hatta Hattab radiyallahu Hazretleri, Cenab-ı Cenab Peygamber'e, Ya Resulallah, Cenab-ı Hakk'a dua et, niyaz ile vakit pek dar, kadınlarımıza mübaşer edemiyoruz, bir isfahatımız yok. Ki senin ümmetiniz, rahmetellikle alev olan Muhammed'in ümmeti izlesin Cenab-ı Hak bize müşahmakar davransın, bize lüftetsin. O bakı Cenab-ı Hak Hazret-i Ömer'in kabul ederek de haydun ebede kadar yani fecre kadar bize müsaade etti. Yoksa yazsız vakte orucu girilirdi. Bida-i İslam'da. Oruç fazla olduğu var. İşte bu sıfada bir ürünler Allah'ın sevdiği kullardan olursunuz. Allah elinde en kerim olan kimse de Allah'tan korkandır. Vera sahibi olan kimsedir dinle şimdi. Huzuru saate bir arali geldi. Ya Resulullah bana İslam'ı arz et dedi. Resul-i Ekrem beş şey üzerine İslam'ın bina kıvımını söyledi. Savun salat, hacı zekat, keleme-i şahadı. Savun oruç. Zekat, malum malımızın kırkta birini. Tukaraya tesadduk. Senede bir daha. Üzerinden sene geçmek üzere. Sakın ha cinhar, zekatı vermezlik yapmayınız. O zekatı verilmeyen paralar ve mangırlar Cenab-ı Hak onları bir yılan şekline koyarak, yavm kıyamette zekatı vermeyen cimrinin boyuna dolayacaktır. Rabisi ise Hazreti Eba Gene Yine Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Seyyut-i ayet-i kerimesinde sizin boynunuza dolarım onu diyor. Kendini kurtarmak için eksiksin. Arkandan koşacak senin de, nereye kaçıyorsun diyecek, kaçacaksın ondan. Nereye kaçıyorsun benden, beni dünyadan malım diye alıp koynuna sokardın. İşte ben zekatırım. Vermediğin zekat. Hesat vereceksin. Guruşuna kadar. Bazı bazı zevat, efendim devlete vergi veriyoruz, devletin vergisi sahibi. o iş ayrı. Bu zekat bir müminin diğer müminin kesesinden hakkıdır. Evvela akrabalarının, yetimler, yoksullar, sırf akraba, yol oğulları yani gurbette kalmış insanlar. Memleketinde zenginmiş, gurbette kalmış, fakir olmuş, olur insan. Parası olduğu halde adam sürüm sürüm sürünür, Allah süründürür sonra. Ben neler gördüm? Timurhaneye gittim, akrabaları malına otursunlar diye adamı delildiği timurhane yatırmışlar. Kendi bir orada çılsınlar, dolaşıyor bu kadar. Ya ne oldum deme, ne olacağım de. İstiyor musun mal senin ola? Burada Cenab-ı Hakk'ın emirlerine intisal edersen, Allah'ın dediğini yönetirsen, o sana kat kat olarak önüne çıkacaktır. Pek yakın bir zamanda, hiç üzülmem. Hem dünyada, hem ahirette. Deme Cenab-ı Hak, diğer bir ayet-i kerimde, sure-i Paralarını topluyor biriktirip de Allah yoluna infak etmeyen, zekatlarını, sadakâtını vermeyenler hakkında. Veladîne yeknecuunez zehaba vel fuddada la yunfikuna fi sabilillah le deshurun <gülüyor> bi azabin elîm. Sadıkallahü'l el azîm. Şu kimseler ki altınlarını ve gümüşlerini, paralarını kasalara biriktirdiler, zekatını vermediler, sadakâtını vermediler. Onlara azabı elîm ile tefşir et ya heybe Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Tefsir, <gülüyor> tefşir, beşaret müze manasıdır mal benim zannedenlere Cenab-ı Hak ediyor. Onun için tepsilat yaptırıyor. Müjde seni cehennem denmez denmezdi adama. Ya müjde sen hasta olacaksın, insanı öldürecekler denmez mi sizi? Ancak ishiza olası olur değil mi? Ha, mal büyük benim diyenler öyle zannedenlere Cenab-ı Hak diyor ki söyle onlara. Onlara azab elimi tepsi et. Müjdele, müjdele. Hesabını yapacaksın? Devletin herkisi ayrı. vatanına milletine hizmet, boyunun borcu. Burada serbest Allah diyorsan, hürriyetin sayesinde söylüyorsun. Zekat ayrı. Zekat Allah'ın emri. Sizin akrabana evvela, akrabalarından ki Kim varsa fukara etrafında. Mesela babama, neneme, dedeme, büyük neneme veremem şey. Torunlarıma, çocuklarıma, çocukların torunlarına vermem. Da, amcam, dayım fukaraysa, eniştem fukara ise, zekatını onlara vereceğim, mahrum etmeyeceğim. Efendim ki onlar sefih, sefih olsa vereceksin yani.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 Bakmış kararın geldiğini hemen götürmüş, kendisine tasadduk etmiş, vermiş fukaranı. Fukara yan komşuya gitmiş. Eyvah diyor. Keşke diyor, sen bu adamın sadaka işleyeceğini. Evin şu kapısından bir kapı daha açtırdım. Oradan da ona ikram ederdim diyor. Bazı akrabalarının en olabilir. Mümin mi değil mi? Müminse hatırını soracaksın. Sefiğ de olsa. Müminse. Zira kafire zekat verilmez Kitre verilir de zikat verilmesi katıya. Akra alandan fasık de olsa zikât verilir. Fukara içecek verebilirsin. Sonra İbrahim peygamber onu görmüş. Keşke diyor, bir kapı daha açtırsaydım demiş. Sonra kapı açtırmış oraya. E bir iki kapılı. Hem bu kapıdan veriyor hem bu kapıdan veriyor. Yine Hazreti Yakup Aleyhisselam bir yemek yiyormuş. Bir yetim gelmiş oraya. Nebi Allah'ın bir kapıdan rast gelmiş. Nebi'yi yedirmemiş. Onun için Allah Yusuf peygamberi onun elinden aldırdı ve onu senelerce ağlattı. Yakup peygamberi. Kurbüs Sultan Ate-i büvett. Yani insan Allah'a ne kadar yaklaşırsa yaptığı kabahatların cezası ağır olur kendisine. Ve Yusuf elinden aldı. 30 sene ağlattı Yakup'u. İmam-ı beyanını göre mesela ileti buymuş. Sonra Cenab-ı ki Cebu geldi Yakup, Yusuf'la kavuştuktan sonra. Ya Yakup, senin başına gelen mus musibet nereden geldi biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Bir gün sen yemek yiyordun Yusuf'la beraber, bir garip geldi, ona sen yedirmeyin, tatlınızdan yedirmedin, görmedin onu sen, bakmadın etrafına. Onun için Allah sana bu sivette senin müftela kıldı dedi. Ondan sonra Yakup Peygamber kapılarını açtı, pedalar bağırtırdı. Oruçlu olmayan yarın öğle yemeğine, oruçlu olan iptara gelsin diye bağırırdı her gün. Ramazan'da değil ha. Oruçlu olmayan öğle yemeğine, oruçlu olan akşam yemeğine, akşam iftara. Böyle de, nihayet edildi. Onun yani için hesaplarınızı yapınız ve zekatını da o zekat olabildi seninle olacak o. Önünde bulacaksın. Ve bağımsız şimdiki Ramazan içeriye yönü bidayet olmak münasebe değil. Vazıbı Karayi Müslim'in senin verdiğin zekat ile ekmeğini, yağını, tuzunu, şekerini alır. Onunla oruçta. İkincisi ece alırsın. Bir kısmında Ramazan'ın sonuna doğru bırak ki bayram vardır. Çocuklar için bayram musibet günleridir, yetimler için. O gün, onu yetimlerin ağladığı gün sevidir onları. Zinhar, askere oruç yeme. Ağaçkara oruç yemek, orucu tutmamaktan daha büyük günahtır. Bir adam oruç tutmasa, karnın dövüşü dışarı çıksa. Fakat dışarı oruç yemese, Allah ile kendi arasındadır. Allah azar eder, eder. Çünkü cezasında bu oruç tutmayanın cezası. Biliyor musun cezasının olduğunu? Bilmiyoruz. Söyleyelim onu da. Oruç tutmayanlar ölürken su ölürler. Bütün denizlerin suyu tatlı olsa, nehirlerin suyu ağzına su verseler hepsini deres su söyleyecek. Cezası bir telası budur bir tanesi. Ha, orucu ağaçkara yemek tutmamaktan daha büyük günahtır. Bazı zavallılar böyle var. Düşünceleri kıt, dar görüşlü. Allah'ın bildiğini ben kuldan niye saklayayım? <gülüyor> Allah'ın bildiğini sen kuldan saklamasın ne sen benim yüzüne bakabilirsin ne ben senin yüzüne bakabilirim. Dersin, Allah saklamış da kullar bilmiyor onu da biz kullardan saklıyoruz. Öylece gidiyor Allah burada günahımızı örtü gibi yarın yövü kıyamette örtsün de rezil etmesin bizi. Tutmuyorum, Allah beni affetsin, daha güzel. Böyle kendi kendine ebelik, Allah'a karşı ebelik yapacağı ne? ebeli Tutmuyorum, Allah beni affetsin Cenab-ı Hak Nefsimin mahkumu oldu. Tutamıyorum, sabredemiyorum, Allah affetsin. Daha hayırlı. Nuktanın hızlı demek daha güzel. Daha güzel. Acaba anlatabildim mi? Hadi bakalım, şimdi bir daha söyleyelim. Yine, bir Ramazan günü bir mecusi, mecusi ateş ateşperese derler. Onların kitapları yoktur. Mecusi kızı alınmaz İslam'ın ahkamına göre. Allahsızların kızları alınmaz. Ama el i kitap olursa Hristiyan yahut yahut kızı alınır, kisliği yenir. Şeriat <gülüyor> yönüne kisliği yenir. Değil İslam'da. Mecusilerinde kisliğini yiyebiliriz mi? Kızını alabiliriz. Bir Mecusi Bağdat'ta ismi de Behran'ymış. Bir Ramazan gün eline ekmek almış çocuğu. Mecusi'nin çocuğu. Mecusi. Ateşperest. Sokağa çıkmış, necusi yakalamış kulağından, çocuğunun ensesine bir tokat vurmuş, demiş ki Müslümanlar oruçlu ayıptır demiş. İçeri gir, içeride gir demiş. Ben de tembih ediyorum. Değil ki Müslümanların karşısında oruçluğa bak, Müslümanların Müslüman karşısında. Hristiyanların perizi olsa onların karşısında pirzola bile yemeyiz kokulu şey et, et yemeyiniz. İnsanlık bunu iktidar ediyoruz. Komşun senin en büyük düşmanın olsa, cenazesi olsa radyonu açar, açar adamın adamdır. Edep lazımdır insanlara. Edepsiz adam ne dünyada razıdır ne ahirettir razıdır. Edepsizlere cennet halamdır. Tuttu çocuğun kulağından içeri gir. Ekmeği içeride yer dedi. Müslümünden dedi çocuğa. Sonra adam öldü. Herkes ölecek. Sen de öleceksin. Ölmek mi istiyorsun, olmak mı? Ölmek var olmak var. Gel olalım biz. La ilahe illallah diyelim. Muhammed Resulullah diyelim. Ve Allah'ın emirleriyle Allah'ın emirleriyle. Amil olalım, seve seve yapalım, ondan alıp olalım. Hayvan ölür, insan ölmez. İnsan ölümü tadar. Ve ölüm babında insanlar için, kamil insanlar için vusat-ı cemal vardır. Korkulacak bir şey değildir. Ölümün acısı 300 kılç gibidir ama müminler duymazlar. Tereyağden kıl çeker gibidir. Çünkü ölüm babında vusat-ı cemal vardır. Hatta hala cemalin gösterir. O güzellere bakarken acı duymayabilirsin. Yusuf'un güzeline bakıp da ellerin kesen kadınlar nasıl ki ellerin acılarını duymadılar, sen de Hakk'ın cemalini görürsün, o ölümün acısını duymazsın. Eğer perde kaldırılmazsa çok acı olur ölüm. 300 yüz kılıç arvası gibi. Öldü. Neyse ölmüş olmuş, cennete gördüler Bağdut'un ileri gelenleri. Dediler, Behram sen Mecusi'ydin, Resul-i Ekrem'in nübüvvetinden evvel gelen Hristiyanlar, efendim de müseviler onlar iman için cennete gelecekler. Fakat Resul-i Ekrem'in ilan nüvvetinden sonra peygamberin nüvvetini duyup da inkar edenler onları cennet halamdır. Dediler sen Müslüman değildin, mecusinin Mecusiye büsüdün halam cennet. Ne yapıyorsun burada dediler. Dedi ki ben bir günlerde bir gün Ramazan idi. Çocuğum elinde ekmekle sokağa çıktı. Çocuğumu terbiye davet ettim. Enseçene bir tokat vurdum. Dedim ki evladım Müslümanlar bugün oruçlu. Ayıptır bir şey yemek yedim. Cenab-ı Hak ben ölürken Melekül Mevke emre eyledi. Ey Melekül o benim Ramazanıma, müminlerime hörbet etmiştir. Benim dinime saygı göstermiştir. Onun ruhunu mecusi olarak kavdeyle mümin olarak kavdeyle dedi. Ben la ilahe illallah Muhammed'sullah dedim ve doğru cennete geldim diyor. Bitti o kadar. Terbiyesiler için nar vardır. Terbiyeler için cennet vardır. Edebe dikkat edeceksin. Her yerde, evinde, barkında, arkadaşına karşı, komşuna karşı, Hristiyana karşı, Daha dini, daima terbiyeyi muhafaza etmek mükellefsiz. Görmüyor musunuz? Resul-i Ekrem'in en büyük sıfatlarından bir tanesi Eddebeni Rabbi ahdini te tehdit buluyor. Rabbim beni istediği üzere tehdit etti diyor. Terbiyeyi edepli yani Peygamberimiz. Kimi Hazreti Muhammed'in edebiyle aldı? Adam ehl-i zaten. Dünya-ı cennet diyor. Arabi geldi. Resul-i Ekrem'e sıkmıyorum sizi değil mi? İnşallah. Ya Resulullah İslam'ı bana arz eyle. Allah'ı tevhid. La ilahe illallah. <Gülüyor> beni tasdik, Muhammed'in Resulullah. Sonra Beş vakit namaz kılacaksın dedi arabiye. Bu namaz çok mühim. Aman kardeşler sakın ha bazı insanlara böyle aldanmayınız. Onlar, e, onlar ne bileyim şeytan aldanmış kimselerdir böyle efendim. Sen namazda ne varmış sen kalbin dürüst olsun bilmem ne olsun falan. Sakın ha böyle bir şey deme. Hem kalbin temiz olacak hem dürüst olacak hem namazını kılacaksın. Bir adamın kalbi dürüst olsa temiz olsa namaz kılmasa nakıstır o adam. Bir adam namaz kılsa kalbi temiz olmasa o da nakıstır. Sen öyle yapma hem bedenini temiz tut hem kalbini temizle hem namazın kıl hem kalbini temizle temiz olsun sakın kendini kandırma böyle madem ki Cenab-ı Hakk'ın kullarıyız Allah bizi kendisine ibadet etmek için kendisini bilmemesi için halk etti bizi bizim vaziyemiz Allah'ın Alemi'ne ibadet ve taattır ve bu kadar emirler de birbirimizin hak ve ruhuna reayettir bu Ramazan senin ibadetli Ramazan'ın olsun ve Ramazan'dan sonra da sakın kendini tekrardan çamurlara yuvarlama yani masiyet, günah çukurlarına düşme artık. Artık zamanın geldi. Delikanlı, biz de delikanlıydık. Saçımız sakalımız ağrıdı da kesiyoruz şimdi beyazını görüyoruz sakalımızın diye. Ama genç olmuyor adam geçmekle. Doyamak mı genç olmuyor adam? Senin yüzde vardır ömür. Hemen gelip verir. Bak Ramazan'ın kapısı diye konuşuyoruz. Bir daha karşısında 4. haftaya geliyorlar. Bir daha karşısında o güne kadar yetişmeyenlerimiz olur içerimizde. Belki ben, belki sen, belki öpücük. Belki evimizden kıssın akrabamız. Bu Ramazan senin hakkiyle Ramazan'ın olsun. Kalbin nurlansın, yüzün nurlansın. Fuadın sürurlansın. Rabbül Alemin'e boyun ver. Allah'a secde. Allah. Kaybetmeyeceksin. İşinde bereket göreceksin. Kesende bereket göreceksin. Ömründe bereket göreceksin. Ahirette bereketi beladan kurtulacaksın. Paranla başın derde sokuyorsun. Allah'a isyan etmekle. Hem dünyada mı ahirette? Resulü'ne gelmişlerdi ya Resulullah bize Mesela sen demiş, Cenab-ı Peygamber dedi ki, ''İçinizde ölenler var mı? Arkadaşlarınızdan var ya Rasulullah, ölümsüz yer olur mu?'' dedi. ''O tekabî değil mi?'' dedi. ''Hala sen ne kafada dolaşıyorsunuz?'' ya. Daha kamı almamış. Koca adam, efendim, bilmem, İskambil oynar, bilmem ne oynar.'' filan. Sana yakışacak olan İskambil değil, eline tesbih alarak Cenab-ı Hakk'a ''la ilahe illallah'' demektir. Aman ne kadar güzel şey değil, çocuk gibi ne işinmezler, iskambil yani İskambille bilmem ne şeylerle meşgul olmak. Beş vakit namaz kılacaksın Ahl abiye. Kılalım ya Resulullah. Akimu, emir tadil ve ertene raya ederek hudu huşu ile huzurullah'a vardığını anlayarak cesedin kıbleye karşı kalbin başka tarafta olmasın. İki kıble de olursun sonra. İki kıblede, de şüphe Cesedin kıbleye karşı kalbin başka tarafa karşı. Senin cesedin kıbriye karşı olsun da ruhun beytil mamura, sivetil müntehaya, arşe, kürse Allah'a karşı olsun. Vallahi. Çünkü abdiyet ve bir birleştiği yer. Ceharetin sonunda Ramazan olsun, ibadetli Ramazan olsun, bundan böyle ibadet ve taatini sakın terk eyleme. Bir İngiliz caniye gidemezsin, eğer tutmaz, istersin gitmek ama gidemezsin, eğer tutmaz, geçti. Oruç tutmak istersin, sabredemezsin. Mahrum olmuştur nimetten. Sıhhatın kalmamıştır. Gördün mü şunun başına geleni senin? Zekat vermek istersin. Malına vermeye kadar olamazsın. Mirasçılar malını verdirmezler. Seni hacil altına alırlar sonra. Hadi hadi. Daha sayayım sana istersen acıda tarafım biraz. Ve böyle olmuştur o. Siz biliyorsunuz. Gördünüz içtiniz. Beş vakit namaz kılacaksın. Peki ya Resulullah kılarım dedi. İyi dinle, kulağını benden yana ver. Sonra bir ay oruç Ramazan-ı Şerif'te. Bir ay. Ondan gayri oruç mu? tutulur arabi ayların iktida bir, ikinci, 2 günü 14 15 şey, 13 14 15, 15 günleri bir de son günü 27, 21 22 30 isteyen tabi. Ya isteyen perşembe pazar günleri tutar. Nafile oruç, nafile ibadet insanı Allah'a yaklaştırır. Allah'a sevdiğin için Allah emretmeden Cenab-ı Hak ibadet ediyorsun. Allah'a gider. Diyor ki Cenab-ı Hak Hadice-i Kusşi'ye kullar bana nafile ibadetle öyle yaklaşırlar ki tuttukları el benim elim, gördükleri göz benim gözüm. İşitikleri kulak, benim kulağım, söyledikleri değil, benim dilim olur Cenab-ı Hak derler, Nafile ibadetle. Ama bir ay boyunun borcu. Allah on bir ay sana emrediyor. Gece gündüz ye, bir ay gündüz yeme, geceye. Sofraya acıkmadan oturma. Doymadan kalk. Ramazan diye hiç şirme şey gırbayı fazlaca. Biraz azca ye Ramazan'da, o Ramazan'ın zevkine varacaksın. Ve sıhhata kavuşacaksın. Maddi manevi hem ruh sıhhatine hem beden sıhhatine kavuşacaksın. Bir ay oruç. Peki ya oruç, Kılarım dedi. Ağır abi. orucu. Zekat vereceksin. Balını kırkta birini. E ben. Zengin olduğum vakitte. Hele fukaranın sadakası. Zenginin sadakasından kat kat Allah'a sevgilim. Yani sadaka dediğimiz mangırla değildir. Bedenen bir adamı yardım edebilirsin. Bir hastaya gidebilirsin. Bir temel namazı kılabilirsin bir mezarlığa gidebilirsin, bir acı doyurabilirsin. Hep bunlar sadakadır. Bir adam bir mümin cenazeye tabi olsa, onlar adından 40 adım taşısa yani, sağ ön, sağ arka, sol ön, sağ arka, e, sol arka, kırk adım taşısa, bir günah, büyük günahlardan bir günahını Allah haber eder. Cenazeye tabi olan kimseler. Hadis de sabittir. Bunlar hep sadakadır. Resulullah bir gün sordu eshabına, içinizde bugün aç kim var dedi. Sahabe boyunlu müktü, Seyyidina eva vekeri dedi ki, Ya Resulallah ben doyurdum dedi. Peki bugün kim hasta yokladı dedi sahabına, herkes boynunu aşağıya indirdi. Seyyidina eva vekeri sısıldık buyurdu ki, Ya Resulallah bugün hastayı ben yokladım. Bugün kim cenazeye tabi oldu dedi, bütün sahibi başına indirdi aşağıya. Seyyidina eva vekeri, Ya Resulallah bugün ben cenazeye tabi ben oldum dedi, cenaze namazı kıldım dedi. Buyurdu ki Cenab-ı Peygamber, işte görür ehli ehl-i zenten birisini. Ya hayırlı işler yapmalı insan, sadaka yalnız parayla olmaz. Hakkı yerim zengin oldukta verirsin. Başka ömründe bir vardı hak edeceksin. Zengin olursun. Ağrabi dedi ya Resulullah şey bu kadar mı? İslam bu kadar mı? İşte bunlar temelleri İslam. Bunu yaptığım bir adam. Vallahi ve billahi seni hak ediyorlar ve günlerine Allah'a kısam ederim ki ne bir fazla yaparım ne bir eksik yaparım dedi. Yani Dediysen nasıl edince öyle yapacağım dedi. Ve oradan ayrıldı. Rahmetellil ale alemin Resul-i Ekrem medde-i alem olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Eshabına dön dedi ki ey benim eshabım ehli cennetten birini görmek istiyor musunuz? Eğer bu bu zat annesine babasına ikram ve ihsan ederse onların hakkını yerine getirirse işte ehl-i cennetten birini görün dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Daha bu birinci itidai yani itidai ibadetler bunlar yani. Mesela namaz kıldıktan da ihlac ile kılacaksın o ayrı. Zikat vereceksin ama seve seve vereceksin sevdiğinden vereceksin. Eksisini veremezsin bozunu veremezsin. Kendini layık gördüğünü vereceksin. Zübeyde Hatun'a bir Kur'an verdiler, getirdiler. Üzeri bütün mücevherlere mürassahıydı. Kur'an-ı Kerim'i o devirde yazma, Kur'an'ın milyarlarca bir kıymetinde. Şöyle açtı, şu ayet çıktı. لَنْ تَنَارُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُمْ مَا تُحِبُبُ Sevdiğini vermedi ki sevdiğine nail olamazsın diye yazıyor ayet-i Kur'an'ı kaldırdı, O kölesine dedi ki al senin olsun, çok sevdim ben, sana veriyorum dedi. Ben de birine nail olayım dedi, Sevdiğime nail olayım dedi. Sevdiğinden seve severiştir. Sonra bir de iftar tertip ediniz ve açları doyurunuz. Yarın yevmi kıyamette Allah'a en kalib olan zat, soruz ucundan giden zat, fukarayı doyurandır. Oruçluya iftar veren zat, oruçluğunun orucu kadar sevap alır. Yani oruçluğunun sevabı ikiye bölünmez yani, bazı yanlış anlıyor. Niye orucunun sevabını vereyim ona diye? Öyle değil. Allah ne kadar verdiyse o adama sevap, doyuran da o kadar sevap verir. Acaba bana da bildin mi? doyurması o yine aynı sevabı alır o. Mümin kardeşlerinizi iftara da ediniz, onların kalplerini celbetmiş olursunuz. Ve hanlarınıza rahmet yağar. Öyle insanlar ki et yüzüne hasret. Kimisi kasatta eti görüyor, eti yiyemiyor. Kimisi kasatta eti de göremiyor. Gözleri yok çünkü. Allah sana belki yemeye mal vermedi ama hiç olmazsa şey, hiç yemeğe diş verdi, ağız verdi. Öyle insan var ki malın mülkü var, bir yudum su içemiyor. Allah'a şükür et. Hamdeyle ve Cenab-ı Hakk'a size. Wallahu yedillahi aleyhi ve sellem.